Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Ne oluyor? Neden yumrukluyorsunuz kapıyı? Esma! Baban Ebu Bekir nerede? Bilmiyorum evde yok. Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi? Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben sana şimdi söyletirim. Al sana. Hala bir haber yok mu? Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor. Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu. Başına konan ödülü artıralım. En iyi sürücüleri, en gözü açık dedikalarını peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur. Amr! Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına yüz deve ödül koyduğumuzu duyurun. Biri ya da ölü fark etmez. Ya Resulallah ayaklarımı görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür. Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki üzülme. Çünkü Allah bizimle beraberdir. Burada boşuna uyalanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzeyi aramalıydık. Ben yıllardır istedim. Bana göğün. Bizler burada iki adamın olduğunu söylüyor. <gülüyor> Heh, şu mağaraya bakmalıyız. Baksana mağaranın girişini Örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü? 29. bölüm. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir, Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliğinde ilerliyordu. Güneş doğmadan kısa bir süre önce Akik Vadisi'ne ulaştılar. Daha tepeye varmadan güneşi iyice yükselmiş, sıcak şiddetini artırmıştı. Güneşin yakıcı sıcağı geçinceye kadar istirahat için mola vermeleri gerekiyordu. Rehberleri Abdullah ilerideki karaltıyı göstererek müjde verdi. Şurada gördüğünüz karaltı dinlenebileceğimiz bir yer. Ümmü Mabed'in çadırı. O orada oturur, gelen geçenlerin su ve yiyecek ihtiyacını karşılar. Ondan biraz hurma ve et satın alabiliriz belki. Merhaba ey Ümmü Mabed. Hoş geldiniz, buyurun. Senden yiyecek içecek satın alabiliriz diye düşündük. Belki dinlenebileceğimiz gölgelik bir yer de gösterirsin bize. Vallahi yanımda satacak bir şeyim olsaydı size verirdim. Kıtlıktan dolayı biz bile yiyecek bir şey bulamıyoruz. Hay Allah! Ne yapacağız şimdi? Şuradaki keçi ve koyundan da mı istifade edemeyiz? Peygamberimiz duruma müdahale ederek şu koyunun sütü var mı, sağılır mı dedi. O sürüden geri kalmış dermansız bir koyundur Memeleri kurudu Süt veremez Peygamberimiz onu sağmama müsaade eder misin? Dedi Olur istiyorsanız deneyin ama sütü yok Peygamberimiz koyunun başına oturdu Allah'ım şu koyunu bereketlendir Bolca sütlendir Diye dua ederek sağmaya başladı Aa, Süt geliyor gerçekten de Bu nasıl olur? Bu koyun süt vermeyeli aylar oluyor. Etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında koyun süt vermeye başladı. Peygamberimiz büyükçe bir çanak istedi ve onu sütle doldurdu. Bunu Hazreti Ebubekire ve Ümmü Mabede ikram etti. Sonra kendi içti. Kalanını da ev halkına vermesini tembihleyerek yanından ayrıldı. Ümmü Mabed. Gördüğü bu mucize karşısında hayretler içindeydi. Akşam işi geldiğinde bir çırpıda olanları anlattı. Olağanüstü şeyler anlatıyorsun. Evet, vallahi o zat mübarek bir insandı. O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi? Gördüğüm en güzel insandı. Ne kilolu ne zayıftı. Siyah, çok güzel gözleri vardı. Sesi tok ve kararlıydı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Uzaktan bakıldığında da, yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu, orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı Arkadaşları onu ortalarına almıştı Hep onu dinliyorlar bir şey istediğinde hemen buyruğunu yerine getiriyorlardı Ekşi ve asık suratlı değil güleçti Etrafındakilere çok nazik davranıyordu Vallahi ben onun gibisini görmedim Keşke evde olsaydım onunla görüşme fırsatım olsaydı ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun? Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı. Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez. Ebu Mabet peygamberimizin arkasından yetişerek Müslüman oldu. Ümmü Mabet ve oğlu da peygamberimiz Medine'ye yerleştikten sonra yanına gidip İslamiyet'e girdiklerini açıkladı. Yesrib'deki Müslümanlar Resulullah'ın Mekke'den çıktığından çoktan haberdar olmuşlardı. Peygamberimizin mağarada saklandığı günler gelişini geciktirince arkadaşları endişelenmeye başlamıştı. Her gün evlerinden çıkıp Mekke'den gelen yola hakim bir tepe üzerinde güneş iyice kavurucu olmaya başlayıncaya kadar bekleşip dağılıyorlardı. Bu arada Peygamberimiz de Ümmü Mabed'in çadırından Kuba'ya doğru ilerlemekteydi. Hazreti Ebubekir arkalarından bir atlının yaklaşmakta olduğunu fark etti. Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor, Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum. Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtulacak bakalım? Peygamberimiz, beni cebbar ve kahar olan Allah korur dedi. Züraq'a büyük ödülü alacağından emindi. O kadar yaklaşmıştı ki onları yakalaması an meselesiydi. Bu sırada peygamberimiz, ''Ya Rabbi, onu atından düşür.'' diye dua etti. Hay nasıl gömüldü ayaklarının kuma? Hadi hadi kalk, kalksana! Neden çıkmıyor bu at içinden? Olacak şey değil. Ne? De! De! De! Kalkıyorum sana Kalk Az önce Muhammed bir şeyler söyledi Ondan mı başımıza geldi bu dolu? Kalk artık kalk Elimizdeki fırsatı kaçırıyoruz <gülüyor> ah! Ah! Ah! <gülüyor> Muhammed Bu senin işin anladım Bırak beni gideyim Sana zarar vermeyeceğim Gördüklerime de senden bahsetmeyeceğim Yeter ki beni bu durumdan kurtar Peygamberimiz ve arkadaşları durdular Süraka da onların yanına geldi Onda bir olağanüstülük olduğuna inanmıştı Şöyle dedi Benden şüphelenmeyin artık Benden size bir zarar gelmeyecektir Kavminiz sizin için çok büyük bir ödül vaat etti Ölü veya diri sizi istiyorlar Ama anlıyorum ki Sizin bir koruyucunuz var Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler Kabul ederseniz size yanımdaki yol azığımı ve oklarımı vereyim Eğer bu oklardan birini yolunuzun üstündeki arkadaşıma götürürseniz Size dilediğinizi temin eder Peygamberimiz Senin mallarına ihtiyacım yok ey Süraka. Sen İslam'a girmedikçe senden bir şey kabul etmem. Sen bizi gördüğünü kimseye söyleme." dedi. "Emret. Ne istersen onu yapacağım." Peygamberimiz, Mekke'ye dön. Kimsenin bize ulaşmasına fırsat verme." dedi. Süraka denileni yaptı. O yolda arama yapmak isteyenlerin hiçbirine müsaade etmedi. Günün başında Peygamberimizin canına kasteden Süraka ...günün sonunda adeta onun koruyucusu vermişti. Peygamberimiz Rebi'yle Velay'ın on ikisinde... ...Medine'ye üç kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya ulaştı. Burada Külsüm bin Hidm'in evine misafir oldu. Külsüm bin Hidim güzel ahlakıyla tanınan... ...kahmi tarafından sevilen bir zattı. Resulullah ve arkadaşları burada bir müddet dinlendiler. Ya Resulallah... Gelişiniz bizi nasıl sevindirdi anlatamam Şeref verdiniz Yemek hazır buyurun Necih bize yaş hurma da getir Buyurun afiyetle yiyin Getirilen meyve dalı üzerinde yaş ve kuru hurmaları bulunan taze yapraklı bir hurma salkımıydı Peygamberimiz bu hurmanın cinsinin ne olduğunu sordu Burada çok sevilir ya Resulallah Ümmü cirzan hurması deriz buna Peygamberimiz, ''Ya Rabbi, Ümmü Cirzan'ı bereketlendir.'' diye dua ettikten sonra, Hazretlilerden Esad bin Zürare nerede?'' diye sordu. ''O, Buas Savaşı'nda kabilemizden birini öldürmüştü. Şimdi buraya gelmeye cesareti yok.'' Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki düşmanlık hala tesirini sürdürüyordu. Artık Müslüman oldukları için aralarında bir çarpışma olmuyordu ama hala birbirlerine karşı tahammülsüzdüler. Mesela iki kabilede bir diğerinin imamlığında namaz kılmayı kabul etmiyordu. Ancak her ikisi de gönül rızasıyla peygamberimizin öğretici olarak gönderdiği Mekkeli birinin imamlığını kabul ediyordu. Bu düşmanlığın çözülmesi gerekiyordu. Resulullah'ı görme isteğiyle yanıp tutuşan ama aralarındaki kan davası yüzünden gündüz gelemeyen Esad bin Zürare, hava karardığında yüzünü bir örtüyle kapatarak Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberimiz onun bu haline şaşırınca şöyle dedi. Ya Resulallah sen bir yerde bulunursun da ben seni selamlamak için hayatın pahasına nasıl kalkıp gelmem? Geceyi peygamberimizin yanında geçiren Esad bin Zürare sabah olduğunda yine saklanarak evine döndü. Bunun üzerine peygamberimiz Evsli Sa'd bin Hayseme'ye onu himayesine almasını söyledi. Sa'd ve yanındaki Müslümanlar şöyle cevap verdiler. Ey Allah'ın Resulü, senin birine eman vermen yeterlidir. Hepimiz emanı verdiğin kişiyi himayemize almış oluruz. Ama illa ki bunu bizim yapmamızı istersen biz de yaparız. Saad, peygamberimizin isteğini fark edince Esad'ın evine gitti. Ona tüm Efs'lilerin eman verdiğini söyleyerek Esad'ı serbestçe Efs topraklarına gelmeye ikna etti. İslam, bu iki kardeş kabile arasındaki kin ve nefreti söndürecek... Onları dünyanın en vefakar insanları olarak anılan ensar haline getirecekti. Kubalı Müslümanlar, Peygamberimizin içinde namaz kılacağı bir mescit yapmak istediler. Bu mescit için Külsüm bin Hidm'in hurma kuruttuğu arazi seçildi. Peygamberimizin işareti üzerine Harre mevkiinden taş getirildi.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 Bu arada şair Abdullah bin Revah'a şiirler söylüyor. Peygamberimiz de onun sözlerinin son kelimelerini tekrarlıyor. Mescitlerin inşasında çalışmaya koyulanlarla, ayakta veya otururken Kur'an okuyanlar ve gecelerini sadece uyuyarak geçirmeyenler felah buldular. Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescit olarak tarihe geçti. Peygamberimiz Medine'de yaşamaya başladıktan sonra her cumartesi burayı ziyaret edecek ve Kuba halkını her zaman hayırla yad edecekti. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.